13. Bölüm Kur'an'da Allah'ın Elçileri Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Seni insanlara Resul olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Nisa suresi 79. ayet Arapçada elçilik görevini yüklenen kişiye Resul denir. Fıkıh terimi olarak Resul işe kendini karıştırmadan birinin sözünü diğerine ulaştırmakla görevli kişidir. Kendi sözlerini insanlara ulaştırsın diye Allah tarafından gönderilen kişiye Allah'ın rasulü yani Resulullah denir. Türkçe karşılığı Allah'ın elçisidir. A- Görevleri Allah Teala elçilerinin görevini üç şekilde belirlemiştir. 1- Emri yerine ulaştırma yani tebliğ Allah Teala şöyle buyurur. Elçilere apaçık tebliğden başka ne düşer? Nahl Suresi 35. Ayet Ey elçi! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Maide suresi 67. Ayet Biz her elçiyi sadece kendi halkının diliyle göndeririz ki onlara açık açık anlatsın. İbrahim suresi 4. Ayet Biz bu kitabı sana sırf ayrılığa düştükleri şeyi onlara açıklayasın bir de inanan bir topluma yol gösterici ve rahmet olsun diye indirdik. Nahl Suresi 64. Ayet 2. Emri Uygulama Allah Teala şöyle buyurur. Rabbinden sana ne vahyedildiyse ona uy. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklerden de yüz çevir. En'am Suresi 106. Ayet 3. Müjdeleme ve uyarma bu konuda şöyle buyuruluyor. Biz elçileri sadece müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnanan ve kendini düzeltene bir korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. En'am suresi 48. ayet Seni bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Sebe suresi 28. ayet B- Elçinin Yetkisiz Olduğu Durumlar 1. Elçinin Koruma Görevi Yoktur. Allah Teala Şöyle Buyurur. Yüz Çevirirlerse Çevirsinler. Seni Onlara Bekçi Göndermedik. Sana Düşen Sadece Tebliğdir. Şura Suresi 48. Ayet 2. Elçinin Vekillik Görevi Yoktur. Ne Halka Karşı Allah'ın Vekilliğini Ne De Allah'a Karşı Halkın Vekilliğini Yapar. Vekilimiz Allah şöyle buyurur: Allah emretseydi şirke düşmezlerdi. Seni onların koruyucusu yapmadık. Sen onların üzerinde vekil de değilsin. Enam suresi 107. ayet. Sen sadece uyarıcısın. Her şeye vekil olan Allah'tır. Hud suresi 12. ayet. 3. Elçi kimseyi yola getiremez. Bizi yoluna kabul eden Rabbimiz şöyle buyurur. Sen sevdiğini yola getiremezsin. Ama Allah çaba sarf edeni yola getirir. Doğru yola girenleri en iyi o bilir. Kasas suresi 56. ayet Elçi sadece doğru yolu gösterir. Allah Teala şöyle buyurur. Sen kesinlikle doğru yolu gösterirsin. Şura suresi 52. ayet 4. Elçi baskı yapamaz. Allah Teala şöyle buyurur. Sen bilgi ver. Görevin sadece bilgi vermektir. Tepelerine dikilecek değilsin. Gâşiye suresi 21 ve 22. ayetler. 5. Elçi kalpten geçeni bilmez. Allah Teala şöyle buyurur. Çevrenizdeki kimi çöl Arapları münafıktır. Medine halkından da münafıklığa iyice alışmış olanlar vardır. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itileceklerdir. Tevbe Suresi 101. Ayet Münafıkları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar dayalı odunlar gibidirler. Her gürültüyü aleyhlerine sanırlar. Asıl düşman onlardır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da yalana sürükleniyorlar. Münafikun Suresi 4. Ayet 6. Elçi gaybı bilmez. O sadece Allah'ın vahyettiği şeyleri bilir. Allah Teala şöyle buyurur. De ki Allah'ın hazinelerinin yanımda olduğunu söylemiyorum. ''Gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Bana ne vahyedilirse ona uyarım. De ki, ''Gören ile görmeyen bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?'' En'am suresi 50. ayet. ''De ki, Allah'ın yarattığı dışında kendim için yararlı veya zararlı bir iş yapmaya gücüm yetmez. Eğer gaybı bilseydim, daha çok malım olur, bana bir kötülük dokunmazdı. Ben, İnanan bir toplum için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim o kadar. Araf suresi 188. ayet Nebiler bu durumdaysa ya diğer insanlar ne durumda olur?